ve onları naim cennetlerine yerleştirirdik. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine indirilen Kur'an'ın hükümlerine hakkıyla yerine getirselerdi muhakkak ki yukarıdan yağmur gibi yağan ve yerden biten nimetler içinde kalır onlardan yerlerdi. Onlardan mutedil bir cümle de vardır. Ama onların çoğunun yaptıkları şeyler pek çirkin işlerdir.